Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bugün Medine'de gelen hükümler bölümünün dördüncü bölümünü sunacağız inşallah. Geçen hafta bir konuyu bitirmiştik. Bugün Resul Muhammed'den gelen bilgiler başlığı attım. Ve yazmaya başladığım zaman bir sunumlu açtığı için birinci bölüm dedim. İnşallah gelecek hafta ikinci bölümünü sunacağım. Resul Muhammed'den gelen bilgiler. Resul Muhammed, inananlar için Nebidir, Resuldür. İnanmayanlar için Muhammed'dir. Her iki inanç biçimine göre tarih özetlerinde Muhammed'den tarihi bilgiler gelmiştir. Yani, ister inansınlar, ister inanmasınlar ama bir gerçek var ki tarih içerisinde Muhammed'den bilgiler gelmiştir. Yahudi, Hristiyan ve diğer toplumların kaynaklarında da Muhammed hakkında bilgiler vardır. Araplar içinden Muhammed diye biri çıktı. Rasul olduğunu, Allah'tan bilgiler aldığını söyledi. Putperest Araplar Müslüman oldular. Yahudi, Hristiyan, Meculsiz, Zerdüşt, Budist toplumlardan da Müslüman olanlar oldu. Şaman dinine sahip Türkler de Müslüman olma kervanına katıldılar. Müslüman olanlara göre Muhammed Resul'dür, Nebi'dir. Nebi kelimesinin anlamı olarak kendisine ayet gönderilen Resul olduğu noktasında açıklamalar var. Resul ise Allah'tan gelen ayetlerin insanlara bildirilmesi, açıklanması, uygulamaya yönelik tatbikatlarının gösterilmesidir diye tarif edilmektedir. Kur'an'da İsimleri geçen bazı kişilerin nebi, bazılarının rasul olduğu noktasında görüşler bildirilmiştir. Özellikle aynı dönemde olan bazı kişilerin hepsinin nebi olmadığı, yani hepsine ayet gelmediğine ilişkin yorumlar vardır. Mesela İbrahim ile Lut, bu konuda İbrahim rasuldür, nebidir, Lut İbrahim'e gelen ayetlere tabi rasul. Mesela Musa ile Harun, Musa rasuldür, nebidir, Harun rasuldür gibi. Bu tür tartışmalar konumuz dışındadır. Bunlar da kelimeler üzerinde. Daha sonraki dönemlerde Müslümanların kendi düşüncelerinden kaynaklanan bazı fikir alışverişleri bu şekilde olduğu kanaatindeyim. Günümüzde bazı Müslümanlar bu tür tartışmalardan giderek kendilerini rasul ilan etmişlerdir. Bu konuyu önceki bölümlerde genişçe açıkladık. Kendilerini Rasul ilan edenlerin bilmedikleri veya anlamak istemedikleri şey, Nebi veya Rasul sıfatlarını Allah'ın vermesidir. Allah insanlar arasından bazı insanlara Rasul, Nebi sıfatlarını vermiştir. İnsanların kendi kendilerini Rasul veya Nebi ilan etmeleri hiçbir şey ifade etmeyecektir. Nitekim Mekkeli putperestlerin sözleri önemlidir. Bu konuda Allah'ın verdiği cevap da önemlidir. Ne diyordu onlar? Allah Rasul seçecekse, Nebi seçecekse aramızdan Abdülmuttalib'in yetimini mi buldu? Bizim aramızda Rasul olacak veya Nebi olacak o kadar şerefli, o kadar değerli insanlar varken yetime mi kaldı bu iş? diye itiraz ettiklerimde Allah'ın cevabı ayetiyle ne olmuştur? Rabbiniz kimi Resul seçeceğini, kimi Nebi seçeceğini kendisi bilir, size soracak değildir veya sizin isteğinize göre yapacak değildir. Hal böyleyken kişilerin kendi kendilerini Resul veya Nebi ilan etmeleri geçmişte ve günümüzde maalesef kelimelerin anlamlarından giderek kendilerine pay bişme noktasında kendi kibirlerini ortaya koyarak, kendi inisiyatiflerini ortaya koyarak Allah'ın işine karıştıklarını görüyoruz. Muhammed'e Resul veya Nebi olarak inanmayanlar için onlar şöyle diyordu. Muhammed zeki bir insandır. Toplumdaki aşmazları görmüş, toplumunu kurtarmak için din üretmiş, böylece toplumunu kurtarmış. Kurtarılan toplum, bedevi yaşam sisteminden, site devletleri şeklindeki devlet yapılanmalarından kurtulup imparatorluğa dönüşmüş, Yahudi, Hristiyan, Mezopotamya kaynaklarını inceleyen Muhammed, Mezopotamya kökenli İslam dinini uydurmuştur. Genelde Müslümanların dışındaki ateistlerin, solcuların, metaryalistlerin ortaya koyduğu görüş bu yöndedir. Böyle inananların çoğu, rasuller tarihi hakkında hiçbir şey bilmemektedirler. İnsanlığın, dünya hayatının başlangıcından itibaren Resuller görevlendirerek Allah insanlara yol göstermiştir. Bu nedenle Mesopotamya'nın geçmişinde de Allah'tan gelen ayetlerin içerikleri olacaktır. Nitekim Allah ayetlerinde toplumlardaki yozlaşmalardan sapmalardan söz etmektedir. Yozlaşan, sapan toplumların kültürlerinde yaşamlarında elbette bazı sapmaların, yozlaşmaların dışında kalanlar olacaktır. Örneğin bugün Müslümanların düşüncelerinde de Hayatlarında da sapmalar, yozlaşmalar vardır ama sapmayan, yozlaşmayan doğrular da vardır. Onun için İslam'ın Mezopotamya kaynaklı din olduğu varsayımı iddia edilenin tersine Mezopotamya'nın da bir zamanlar Allah'ın ayetleriyle şereflendirildiğidir. Nitekim Resul İbrahim asıl da Mezopotamyalıdır. Risalet görevi sırasında ülkesini terk ederek Arabistan'a yerleşmiştir. Geçmişte yaşayan kişilerle, olaylarla ilgili tarihten gelen birçok bilgi vardır. Bu bilgiler iki kapsamda incelenir. Belgeler, rivayetler. Belgeler, kişilere ilişkin yaşamsal araçlar, yazıtlar, olaylarla ilgili mektup, kitap, risale, sayfa, alamet, işaret gibi şeyler. Geçmişte el ile yapılan resimler, günümüzde ise fotoğraflar, videolar, ses kayıtları, filmler, kamera çekimleridir. Muhammed devrinde fotoğraf, video, ses kayıtları, filmler, kamera çekimleri yoktur. Müslümanların kültüründe insan, hayvan yani canlı varlıkların resimlerine karşı düşünceler olduğu için Rasul Muhammed ve arkadaşlarına ilişkin resimler gelmemiştir. Ancak son zamanlarda el ile yapılan resimler oluşmaya başlamış, el ile yapılan resimler tarihi kayıtlara geçmiştir. Osmanlı sultanlarının resimleri, Osmanlı savaşlarının görüntüleri, eski Osmanlı kaleleri, şehirleri, yaşam figürleri gibi Resul Muhammed ile ilgili olarak Muhammed'in zamanından günümüze Müslümanların kutsal emanetler dediği parçalar gelmiştir. Bu parçalar içinde yazılı olanlar da vardır. Bugün Resul Muhammed'in krallara, imparatorlara gönderdiği mektuplardan bazıları müzelerde sergilenmektedir. İstanbul Topkapı Sarayı'nda da birçok belge müzede sergileniyor. Müslüman ülkelerin birçok müzesinde de kısım kısım parçalar sergilenmektedir. Bunun yanında uluslararası müzelerde, İngiltere'de, Amerika'da ve diğer bazı ülkelerde Müslümanlara ait o dönemden gelen özellikle Resul Muhammed'e ait parçalar olduğu ifade edilmektedir. Sergilenen belgelerden anlaşılmaktadır ki Muhammed diye bir kişi yaşamıştır. Medine'de devlet kurmuş, Rasul olduğunu iddia etmiş, Allah'tan ayetler aldığını söyleyerek toplumlara tebliğ etmiştir. İslam diye bir dinin savunucusu olmuş, insanları İslam'a çağırmış, devlet yönetirken birçok savaşta ordu komutanlığı yapmıştır. Müslümanların, Farsların, Habeşlerin, Yemenlerin, Romalıların tarihi belgelerinde bu gerçekler belgelenmiştir. Rivayetler ise dilden dile söylemlerle, yazıtlarla gelen bilgilerdir. Birebir Muhammed'den işitilmeyen, görülmeyen bazı bilgilerin çevresindeki kişiler tarafından rivayet edilmesidir. Rivayet edilen bilgiler, yazıtlarla belgelenebilir. Rivayetlerin belgelenmiş olması, nakledilen haberlerin rivayet olduğunu, yani söylenti olduğunu engellemez. Mesela, ben herhangi A şahsı hakkında bir bilgiyi söyleyerek rivayet edebildiğim gibi yazarak da rivayet edebilirim. A şahsıyla yaptığım bir görüşmede dedi ki, diye başlayıp bitirdiğim bir nakil rivayetten ibarettir. Bunu söyleyerek veya yazarak nakletmem önemli değildir. Bir haberin rivayet kapsamından çıkması için kişinin kendisinden haberini işitmem gerekir. İşte bu noktada Resul Muhammed'den bir şey işiten veya onun bir şey yaptığını gören kişi için olay rivayet değildir. Birebir Resul Muhammed'den duymuş veya görmüştür. Ancak o kişi diyelim ki gördüğünü ve duyduğunu yazdığı olay rivayete dönüşür. Aynı şekilde söyledi yine rivayete dönüşür. Bugün için de böyledir. Mesela Ahmet, Osman, Veli üç arkadaştır. Bir gün Ahmet ile Osman herhangi bir konuda konuşmuşlardır. Osman, Ahmet'in söylediklerini bizzat kulaklarıyla duymuştur. Osman'ın Ahmet'ten duydukları rivayet değildir. Ancak Osman duyduklarını ve konuştuklarını Veli'ye anlatırsa anlatılanlar Veli için Osman'dan aktarılan rivayettir. Bu konuda Veli Osman'a değil kime? Ahmet'e ne kadar güveniyorsa Osmanlı'la ilgili aldığı bilgi o kadar geçerli. Hangi kültür olursa olsun, özellikle tarih araştırmalarında rivayet ile belge arasında önemli fark vardır. Mesela benim yazdığım bir mektup belgedir. Mektubun altına adımı, soyadımı yazmış ve imzamı atmışsam mektubun belge oluşu kesindir. Ancak mektubu yazdım, altına adımı, soyadımı yazıp imzalamadım. Belgedir ama belgenin kesinliği tamamlanmamıştır. Mektubu beni tanıyan bir kişi gördüğünde bir başka kişiye bu mektup Mehmet Çoban'ın yazdığı bir mektup derse bu değiş rivayettir. Rivayet ancak bir belgeye dayandığı için kontrol edilerek kesinleştirilir. Kesinleştirme bana ait herhangi bir belge ile yazı, ifade karşılaştırmasıyla yapılabilir. Böyle bir karşılaştırma yapılmadan belge hiçbir zaman cüvayet olgusundan kurtulamaz. Tarih denilince belgelere dayalı anlatım gelir. Tamamıyla belgelere dayalı bir anlatım bilimsel tarihi oluşturur. Ancak hiçbir zaman bilimsel tarihten söz edilemez. Tarihi galipler yazar olgusunda devletlerin okuttukları, yasaklamayıp ülkelerinde yayın halinde bulundurdukları tarihler Genelde galip iktidarların, egemen güçlerin bakış açısına göre yazılır. Bu tür yazılım tarihi belgelere dayansa bile belgeler bakış açısına göre seçilmiş, uygun görülmeyen belgeler görmezden gelinmiştir. Belgeler ise hakim güçlerin bakış açısına göre yorumlanmıştır. Elbette böyle bir tarihe karşılık alternatif tarih üretilecektir. Hakim güçlerin aksine ezilen toplumların hakim güçlere göre tarih yazanların görmezden geldiği belgeleri ortaya çıkarırlar. Eğer hakim tarih ile alternatif tarih aynı belgelere dayanıyorsa her iki tarafın yorumları ayrı olacaktır Mesela ülkemizde hakim tarihe resmi tarih denilmektedir. Resmi tarihe alternatif tarih kitapları da vardır. Alternatif tarihlerin çoğu İktidarların tutumuna göre yargılı yoluyla yasaklanır. Demiştik ki her iki tarih aynı belgeye dayanıyorsa yorumlar farklı olacaktır. Mesela Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş döneminde yani 1923 yılında gerçekleşen bir olay vardır. 29 Ekim'de Cumhuriyet ilan edilir. Ancak Cumhuriyet'in ilanından 6 ay önce Şel şirketi kurulmuştur. O dönemlerde Shell şirketi İngiliz-Hollanda ortaklığıdır şirkete daha çok İngilizler hakimdir. Daha sonra şer şirketi Amerika'ya merkezine taşımış, Amerikan şirketi haline dönüşmüştür. Şimdi bu olayı iki açıdan yorumlayabiliriz. Devleti kuran Kemalist anlayış bu tarihi gerçeği o gün petrolümüzü işleyecek gücümüz yoktu onun için şer şirketiyle anlaşıldı diye açıklayabilir. Nitekim öyle açıklıyor. Ve şer şirketi her yıl Cumhuriyet'in kuruluşuyla birlikte Türkiye'deki kuruluşunu kutluyor. Sitesine girin bakın. Her yıl. Karşı düşüncede ise İngiliz şel şirketine kuruluş izni verilmeseydi asla Cumhuriyet'in ilanına izin verilmezdi. Şel şirketi kurtuluşumuzun değil İngilizlere bağımlılığımızın tesciline yönelik bir girişimdir diye açıklayabilir. Aynı konu. Ortadaki gerçek 1923 yılında Cumhuriyet'in ilanından önce şer şirketinin kurulmasıdır. Kuruluşla ilgili belgeler mevcuttur. Görüldüğü gibi tarih denilince mutlaka gerçeklerin yansıtıldığı eserler akla gelmez. Gerçeklerin nasıl yorumlandığı da tarihin ana konusudur. Her tarihi belgeyi, tarihi olayı farklı açılardan yorumlamak mümkündür. Mesela Mısır piramitlerini tarihi kayıtlara alırken Mısır'ın firavunların gücünü yansıtan eserler diye söz edebileceğimiz gibi, Mısır firavunlarının binlerce köle kullanarak yaptırdığı, insanların açlıktan, sefaletten öldüğü, zulmü kanıtlayan eserler diye de söz edebiliriz. Her ikisi de doğrudur. Örnek verelim. Yine bir başka örnekte, de, hakim devlet anlayışına göre dost düşman kabul edilen devletleri, tarihte sıralarken, düşman kabul ettiğimiz bir ülkenin tarihi de aynı şekilde davranarak bizi düşman kabul edebilir. Tarihi dini boyutta ele aldığımızda, Müslümanların tarihi, Müslüman olmayanlara genel olarak kafir toplumlar derken, devletler derken, aynı şekilde Hristiyan veya Yahudi toplumları da Müslümanlara kafir diyebilir. Böylece karşı düşüncelere göre herkesin birbirine karşı dost veya düşman, Müslüman veya kafir söylemleri tarihi kayıtlara geçecektir. Bugün dünyada bilimsel tarihin varlığından söz edilmez. Zira her tarihi çalışmanın altında ya siyasi, ya ekonomik, ya ideolojik, ya da dini egemenlikler mevcuttur. İdeolojik boyutta, materyalist diyalekliğe dayalı tarihle inançsal boyutta yazılan tarihler, siyasi boyutta devletlerin güç kavgalarını anlatan tarihler, şiir, edebiyat, müzik konularında belli metotların, tarzların anlatıldığı akademik tarihler, psikolojik, sosyolojik, ekonomik tarihler, felsefi düşünceleri ele alan tarihler, ideolojik veya dinsel boyutlarda gelişen fraksiyonları anlatan tarihler, mesela işte mezhepler tarihi, bir dini yapı içerisinde, onun fraksiyonlarını anlatır. Bir tarikatlar tarihi, cemaatler tarihi. Bunların hepsi belirli ideolojik, dini, siyasi, ekonomik, felsefi, sosyolojik, sanatsal anlatımları egemen kılmak veya karşıt düşüncelerin mücadelesini anlatır. Hiçbir tarih kendinden menkul, bağımsız, ayrı değildir. Her tarih karşıtına bağlıdır. Müslümanların tarihi iki kesim tarafından el alınmıştır. Müslümanlar, Müslüman olmayanlar. Müslüman olmayanların yazdığı Müslümanlara ilişkin tarihi bilgilere Müslümanlar genelde itibar etmezler tabi olarak. Bu tür tarihi eserlere Müslümanlar ancak kendilerini öldükleri zaman itibar ederler. Müslümanlar hakkında araştırma yapan tarih yazanları genelde Müslümanlar, tarafından müsteşrikedilmiştir. Müsteşriklerin bazıları Müslümanları yererken bazıları da göklere çıkarmış ölmüştür. Müsteşriklerin hangi nedenlerle Müslümanları övdüğü tartışılır işin aslında. İtalyan yazar Leona Katani, Müslümanların tarihi üzerinde yazılar yazan, Müslüman olmayan ama Müslümanların itibar ettiği en meşhur tarihçilerdendir. Müslümanların yazdığı tarihler genellikle belgeleri değil Rivayetleri esas alır. Özellikle eski tarihçiler olan Taberi, İshak ve benzerlerinin anlatımları rivayet üzerinedir. Müslümanların kültüründe gelişen menakıplar yani menkübeler, hadis ilim adamlarının geliştirdiği tabakatlar yani ravilerin hayat hikayeleri Müslümanların tarihinin önemli bölümünü teşkil eder. Müslümanların literatüründe rivayet eden kişiye yani haberi nakleden kişiye ravi denir. Müslümanların metodik çalışmalarında hadis rivayetleri incelenirken, ravilerin incelenmesi başta gelmektedir. Ravinin Müslüman olup olmaması, şahitliğinin geçerli olup olmadığı, yaşadığı zaman, mekan, yaşam biçimi önemli görülmüştür. Ancak rivayet konusunda bilinmesi gereken en önemli konu, rivayet eden kişinin rivayet ettiği haber hakkındaki durum olacak. Her rivayet eden kişi, rüvayet ettiği haberi doğru, eksik, fazla, yanlış yorum olarak aktarma ihtimali vardır. Yani bir kişi herhangi bir olayla ilgili haberi ya doğru, ya eksik, ya fazlalaştırarak, ya yanlış, ya da yorumlayarak nakleder. Bu durum insanın temel yapısından kaynaklanır. Hiç kimse ben her gördüğümü, her duyduğumu birebir aynı naklederim diyemez. Hiçbir insan Kamera veya ses kayıt cihazı gibi gördüğünü, duyduğunu kayda geçirip nakledemez. Hele her zaman yoruma açık sosyal konuları insanın algılaması bile yeterince değildir. İnsan her şeyden önce duyduğu, gördüğü şeyi önce geçici olarak hafızasına götürür. Hafızasındaki seçici, geçici bilgileri, hafızasındaki geçici bilgileri aklıyla, muhakemesiyle, analiz eder. Analizleri sonucu hafıza kaydını kesinleştirir. Şimdi sormak gerekir. Kişinin hafızasına kaydettiği bilgiler birebir gördüğü, duyduğu mudur? Mesela konuyu kendimize götürelim. Diyelim ki bir şeyi gördük veya duyduk. Gördüğümüzü, duyduğumuzu hafızamıza kaydettik. Kim? Ben gördüğümü bütün gerçeğiyle duyduğumu aynen hafızama kaydederim diyebilir. Her şeyden önce İnsan kamera değildir, teyp de değildir. İnsan, algılarında eksik algılayan, yanlış algılayan, yorumlayan varlıktır. İnsanın bu yapısı değişmez. İnsan duyduğu bir şeyi ezberlese bile ezberine aldığı şeyi aktarırken aktarımına yorum katabilir. Buna okuma metodu denir. Okuma metodu, okunan şeylerin farklı anlamlarıyla nakline neden olabilir. Örneğin, şiir okuma sanat işidir, şair şiiri yazmış olabilir, ancak şiiri okuyan kişi okuduğu şiire can katar, ruh katar. Aynı şey bir masal anlatımında, bir hikaye anlatımında, bir makale okuyuşta ortaya çıkar. Okuyuştaki vurgular, duygular okunan şeyi algılamada, anlatmada büyük farklılıklar da olur. Denemek için bir yol tutabilirsiniz, aynı yazıyı 10 kişiye okutabilirsiniz. 10 kişinin okuyuşuna göre o yazı anlam kazanacaktır. Bunu bizzat pratik yapabilirsiniz. Şiir olabilir, makale olabilir, herhangi bir kitaptaki bir bölüm olabilir. Orada aynı yazıyı okuyan kişinin vurguları, noktalamaları, okuyuş biçimi o yazıya farklı anlamlar kazanacakmış. Konuyu rivayet olgusunda değerlendirdiğimizde, Resul Muhammed'in arkadaşları Muhammed'den bir şey duymuş, bir şey görmüşlerse beş ihtimalle hafızalarına kayıt yapacaklar ve başkalarına aktaracaklardır. Mesela bir sahabe sahabelere ne diyorduk? Resulün arkadaşları ben Resul Muhammed'den şöyle bir şey işittim dediğinde işittiği şeyi birebir algılamış olabilir, eksik algılamış, yanlış algılamış, işitmesinden fazla algılamış Algılarken yorum katmış olabilir. Böylece aktarırken de, birebir aktarmış, eksik aktarmış, abartarak yani fazlalaştırarak aktarmış, yanlış aktarmış, yorumunu katmış olabilir. Onun için, bir sahabenin ben Resul Muhammed'den şunu duydum, şunu gördüm dediğinde, beş ihtimal aklımıza düşmelidir. Acaba, birebir doğru algılayıp doğru mu aktardı? Mesela, ben bir hadis okuduğumda önce şunu sorarım. Ben orada olsaydım, Resulullah'ı dinlemiş olsaydım bu hadisi böyle mi algılayacaktım? Başkasına böyle mi aktaracak? Veya tarihten bir haber geldi. Ben o tarihi yaşamış olsaydım, o olayların içinde olsaydım ben bu haberi, o tarihi bu şekilde mi aktaracaktım? Bu şekilde mi anlatırdım? diye sorarım. Çünkü orada bir insandır. Etkileşimlerine göre, bakış tarzına göre onu aktaracaktır. İşte orada Beş ihtimal aklımıza düşmelidir. Acaba birebir doğru anlayıp doğru maktardı, eksik algılayıp eksik maktardı, fazlalaştırarak algılayıp abartarak maktardı, yanlış algılayıp yanlış maktardı. Yorumunu katarak algılayıp yorumunu mu kattı, yorumunu mu aktardı bize? Biz sahabenin haberi hangi yönüyle aktardığını bilemeyiz. Ama sahabeyi bir insan kabul ederiz. Bu insanın Beş ihtimalle algıladığını, hafızasına götürdüğünü, hafızasına kaydettiğini, sonra yine beş ihtimalle diğer insanlara açıkladığını, aktardığını düşünüyoruz. Kontrol etmek için elimizde de bir bilgi yok. Hani Resul Muhammed sağ olsaydı gidecek soracaktık. Diyecektik ki, ya Resulullah senin böyle böyle böyle böyle dediğini söylediler. Doğru mu? Gerçekten söyledin mi? diyecektik. Ben kendi yaşamımda, örnekleyelim, Isparta'da ikamet ederken meraklı biriydim ve insanlarla ilişki kuran biriyim. İstanbul'da, Ankara'da veya şurada burada olan kitapları olmuş, o zaman gençlik. Kitapları olmuş, toplumda belli bir değeri olmuş, insanlar hakkında çok laf dolaşırdı. Hiçbir zaman o laflara inanmazdım ama hafızamı alırdım, ilk fırsatta gider sahiplerine sorardım. Derdim ki, böyle böyle hakkınızda bilgiler dolaşıyor. Gerçekten bunları siz mi söylediniz? Veya siz mi yaptınız? Kişi kendisi kabul etmediği müddetçe, o söylenen her şeye teenniyle bakar, onları kesin olarak kabul etmez. Kesin olarak iddia edenlere de derdim ki, bu kadar aceleci olmayın. Test edilmesi gerekir. İşte Resulullah'tan gelen bir haberde bizim test etme imkanımız yok. Mesela ben hadis okumalarımda bir sahabenin Herhangi bir konuda soru sormak için ravi olabilecek bir sahabeye gelip o konuda kendisine bilgi olup olmadığını sorduğunu ve bunun karşılığında kendisine bir hadis nakledildiğini dinleyen kişinin aynen şu ifadeyle anlattığı hadis kafama yatmadı. Onun için gittim başkasına filancıya da sordum. Daha sonra bir başkasına da sordum. Aynı kişi 4-5 kişiye o gün sorduğunu ifade ediyor ve bunlar hadis kaynaklarında mevcut. Niçin? Çünkü o sorgulayan akıl şöyle söylüyor, söz var, o söz aklıma yatmadı, acaba dedim, gittim başkalarına da sordum. acaba aynı şey başkalarında da haber olarak var mı? Bugün de öyle değil mi? Gerçekçi olmak için yola çıkarsak, bugün de öyledir. Gerçekçi olmak için yola çıkarsak, herhangi bir kişi hakkında ve herhangi bir insanın söyleme hakkında eğer, Gerçekten adaleti ortaya çıkarmak istiyorsak, gerçekten adil davranmak istiyorsak bir söz duyduğumuzda sağa sola gider sorarız. Gerçekten böyle bir şey var. Ben böyle bir şey duydum. Sizin hakkınızda böyle şeyler söyleniyor. Doğru mu deriz? O da doğru veya yanlıştır. Eksik veya fazla der. Ya da o tamamen yorumunu aktarmış der. Yanlış anlamış bizi der. Kendi kafasına göre kurmuş der. Ama şimdi böyle bir şansımız yok hakkında? Rasulümüz Muhammed hakkında, söylenen sözler hakkında böyle bir test etme şansımız yok. Müslümanların kültürünü oluşturan ayetler, Rasul Muhammed'in hayatıyla ilgili haberler, söylemlerine, yaptıklarına ilişkin bilgiler çoğunlukla rivayet kültürüyle gelmektedir. Her ne kadar Rasul Muhammed'in ayetleri vahiy katiplerine yazdırdığı ifade edilse de bu haber de rivayetten ibaret. Kaldı ki, Resulün tebliğ ettiği ayetlerde dinleyenler için rivayettir. Zira ayetlerin rivayetin dışında anlaşılabilmesi için kişinin kendisinin bizzat Resul veya Nebi olması gerekir. Yani Resul için ayetler rivayet değildir. Onlar Allah tarafından ayetin ifadesiyle O'na indirilmişlerdir. O bizzat Allah'tan ayetleri alan olarak kesin bir bilgiye sahip. Ancak tebliğe başladığı anda rivayet eden konumuna düşmüştür. Resulü rivayet konumundan çıkaran risalet sıfatıdır. Risalet sıfatını Allah'ın seçtiği kişiye verdiğini kabul ise imandandır. Yani biz böyle inanırız. Muhammed'i ravi sıfatından çıkaran şey onun Resul oluşudur. Çünkü o Allah'tan gelen ayetleri aynı şekilde tebliğ etmek ve Açıklamakla görevlidir. Resul Muhammed için şöyle diyemeyiz. Allah'tan aldığı ayetleri eksik almış olabilir. Tam almış olabilir. Fazla almış olabilir. O ayetleri tebliğ ederken yorumunu katmış olabilir. Diyemeyiz. Bunu dediğimiz anda iman biter. Orada Risale sıfatı ortadan kalkar. Biz ne diyoruz? Allah Resulü Muhammed Allah'tan aldığı bilgileri alırken tam almış eksik almamış, fazlalaştırarak almamış, yanlış almamış ve alırken de yorumunu katmamış. Yine Resul Muhammed Allah'ın ayetlerini topluma anlatırken neyse onu anlatmıştır. Asla asla eksik anlatmamıştır. Asla ayetleri anlatıyorum diye bizim gibi abartarak, bire bin katarak anlatmamıştır. Kazlaştırmamıştır. ve asla ayet Tebliğ ediyorum diye yorumunu anlatmamıştır, tebliğ etmemiştir ve asla da bu işte yanlış yapmamıştır. Buna iman etmek durumundayız. Buna İslam'a inanmak, Rasul'e inanmak diyor. İşte bu inanç Rasul'ü ravilikten çıkarıyor. Peki Rasul dışındaki müminler, Risale sıfatını taşımayan, Nebi sıfatını taşımayan müminler nedir? Ravidir. O raviler duydukları, aldıkları bir şeyi doğru alabilirler, eksik alabilirler, fazlalaştırarak alabilirler, yanlış alabilirler ve yorum katarak alabilirler. Veya tebliğ ederken, yani başkalarına aktarırken aynı şekilde birebir de aktarabilirler. Ezberi çok kuvvetlidir. Bazılarını unutarak, eksilterek aktarabilir. Bazen abartarak, bir de bin katarak aktarabilir. Bazen de Tamamıyla yanlış anlamıştır ve yanlış aktırabilir bazen de her birimizin yaptığı gibi. işte bir olayı anlatmaya kalktığımız zaman insan olarak ne yapıyoruz? Ha, o olayı kafamıza yerleştirmişizdir, kendimize göre bir anlam vermişizdir, bu anlamı kendimize bir yorum yapmışızdır. Kişilere plancadan duyduğumuz bir şeyi anlatırken aslında kendi yorumumuzu anlatıyormuş. Onun söylediğini değil. İşte bu iman olmadığında, yani Risale sıfatına iman olmadığında, Nebi sıfatına iman olmadığında ne olur? Muhammed Rasul sıfatıyla tanınmaz, kişi sıfatıyla tanınır. Yani o zaman ravi sıfatı kabul edilmiş olur. O zaman Muhammed'e eksiklik, fazlalık, yanlışlık ve yorum katma özellikleri verilir. İşte onun için Mekkeli putpresler Muhammed için... Muhammed Allah'tan ayet alıp bize okuduğunu söylüyor. Ne bilelim, belki ayetleri alırken veya ayetler kendisine gelirken yolda şeytanlar tarafından değiştirilmiş diyorlar. Hatırlayın ayetleri. Bu sözleriyle Muhammed'in Resul sıfatını kabul etmiyorlar, ravilik sıfatını kabul ediyorlar. Yani Mekkeli putperestlere göre Muhammed Resul değil, bir ravi Olabilir belki diyorlardı. İçimizde de böyle işte gökten haber aldığını ifade eden insanlar var. İşte onların da kendilerine göre dinsel gücü olan veya işte diğer toplumlarında şaman denilen gökten haber aldığını iddia eden insanlar var. Onların söylediklerine karşılık Mekkeli putperestlerden olabilir. İnsan hali işte gökten, cinlerden, şeytanlardan hatta Allah'tan bilgi alabilir. Ama aldığı eksikse, yanlışsa, değiştirildiyse Mekkeli putperestlerin Resul hakkındaki itirazlarında neydi en çok şey? Değiştirilme haksesini. Rasul bir haberi aktaran, getiren olarak kabul etmiyorlar, bir ravi olarak kabul ediyorlar. Ravi ise neydi? Bilgiyi, bir haberi aktaran anlamlarında alındığında eksikli olan, üzerinde şüpheci olandı, şüpheli olan, şüphe doğrandı. Çünkü ravilerin beş şıkla algılaması ve beş şıkla nakletmesi mümkün. doğal olarak, tabi olarak. Rasul sıfatı bunu ortadan kaldırıyor. Rasul sıfatında bir şık var. Allah'tan neyi nasıl alıyorsa onu öyle aktarır. Başka türlü aktaramaz. İşte bu, hiç suresindeki korunmuşluğu esas alıyor. Onun için Resul kelimesinin elçilik anlamında gidenler, biz de Resulüz dediklerinde, kendi kendilerine Resul sıfatlarıyla sıfatlandırdıklarında, Allah onları Resul olarak seçmediği için böyle bir konumda değiller ve sadece ve sadece ravi sıfatındadırlar. Sadece kendilerini kandırıyor. Çünkü onların ayetleri tebliğ etmesi, Allah'ın takdir ettiği, verdiği Rasul sıfatıyla değil, ravi konumundadır. Onlar sadece Rasul sıfatını kendi kendilerine görevlendirmiş olur. Hani biz deriz ya, bazen, iş güzel işte, kendi kendine gelin güvey oluyor. Hani bir yerde mesela bir, bir dairede çalışan arkadaşlar vardır, aynı konumdadırlar. Ne şeftir ne müdürdür, ne bir şeydir, hiçbir şey değildir. Ama bir ukala çıkar, affedersiniz, o aynı konumda olanlardan birinde, birisi o arkadaşlarına şeflik veya müdürlük yapmaya kalkar. Kendi kendini görevlendirir. Ukaladır ya, şibirlidir, dengesizdir, densizdir. Aynı konumda olmasına rağmen, bir makam kendisini müdür veya şef tayin etmeden, kendisi kendi kendine müdür veya şef atamıştır. Ve böylece oradaki arkadaşlarına şunu şöyle yapın, bunu böyle yapın, şunu şöyle olsun, bunu böyle olsun demeye başlar. Arkadaşlar ne der? iş güzel. seni kim şef yaptı, kim müdür yaptı, kendi kendine niye gelin güvey oluyorsun der. İşte günümüzde de kendi kendine gelin güvey olup işgüzarlığıyla, densizliğiyle kendi kendini Resul ilan edenler vardır. Kendi kendini Nebi ilan edenler vardır. Neden? E, kelimenin anlamı şöyledir de böyledir de değil. De. Halbuki Allah'ın seçtiği Rasul'da, kendi kendini Rasul atayan kişi aynı değildir. Kısaca özetlersek, Rasul Muhammed ayetleri okurken Rasul olarak okuyor. Rasul olarak okuduğu zaman beş ihtimal yok. O kendisine nasıl bildirildiyse öyle okuyor. Arkadaşlarından mesela Ebu Bekir ayetleri okurken ravi sıfatıyla okuyor. Biz de şimdi ayetleri okurken ravi sıfatıyla okuyoruz. Elimizde Kur'an olsa bile, ezberimizi alsak bile bazen yuttuğumuz oluyor, bazen unuttuğumuz oluyor, bazen ne oluyor? Şaşırdığımız oluyor. Neden? Çünkü insanız. Çünkü raviyiz. Bildiğimiz bir şeyi aktarıyoruz. Korunmuş değiliz. Dikkatinizi çekiyoruz. Rasul sıfatında olmuş olsaydık Allah'ın takdir ettiği, Allah'ın tayin ettiği Rasul sıfatında olmuş olsaydık böyle bir unutmayı, böyle bir şaşırmayı dinleme getiremeyecek. Rasul sıfatı Önceki bölümlerde açıkladığımız gibi koruma altındayken ravi sıfatı koruma altında değildir. Şimdi Müslümanların kültürünü oluşturan temel bilgilerin tarihi seyrine bir göz atalım. Ayetlerin musaflaştırılması. Müslümanların tarihinde ayetlerin yazılmasının, derlenmesinin, toplanmasının Rasul zamanında başladığı bildirilir. Rasul Muhammed bizzat kendi zamanında yazmasını bilen bazı kişilere ayetleri yazdırmış. Rasulün ayetleri yazdırdığı kişilere vahiy katibi denilmiştir. Hafızası güçlü olanlardan bazıları da ayetleri ezberlemiştir. İki kayıt şekliyle ayetler yazılarak veya ezberlenerek toplumda varlığını sürdürürken Rasul Muhammed vefat etmiştir. Rasul Muhammed zamanında bugün elimizde olduğu gibi bir musaf yani ayetlerin tamamının yazıldığı bir kitap yoktur. Bugün elinizde Kur'an var bütünüyle hepsi aynı bir kitap içinde. O, Rasul Muhammed zamanında yok. O gün parça parçalar halindeydi. Rasul Muhammed'den sonra Müslümanların en karışık dönemi başlamıştır. Yani her şey güllük lüstanlık gitmemiştir. Muhammed'den sonra devletin başına geçen Ebu Bekir zamanında Müslüman olduğunu iddia eden birçok kişi kendisini Rasul ilan etmiştir. Bugünkü ödenler gibi. Ben Rasulüm, ben Nebiyim demeye başlamışlardır. Medine merkezindeki Ebu Bekir'in halifelik ilanına itirazlar olmuştur. Neredeyse Arabistan'ın tamamında isyanlar başlamış, kendilerini Resul ilan edenler etraflarına topladıkları insanlarla Medine'ye savaş açmışlardır. Böylece Müslüman sayılan toplum birbirine girmiş. Aralarında kanlı savaşlar olmuştur. Hatta tarihi kayıtlar, Resul Muhammed varken Mekke ile yapılan savaşlardan daha fazlası bu dönemde olmuş verilen kayıplar toplumu sarsacak noktaya ulaşmıştır. İşte Medine bölümünün savaşlar bölümünü anlatırken ne demiştik? 5-600 kişi Müslümanlardan kayıp olmuştur. Ne zaman? Medine'deki 11 yıllık süreçte Müslümanların çeşitli savaşlarda verdiği kayıp toplam 5 veya 600 kişidir. Yok. Ama Ebubekir devrinde yalancı rasuller, yalancı nebilere karşı verilen isyanlara karşı verilen savaşlarda kat ve kat kayıplar başlamıştır. Çünkü kimin ne olduğunu bilemiyorsunuz. Bir başıboşluk, bir keşmekeşlik, bugünkü deyimle bir anarşi, bir terör. Herkes bir şekilde Medine'ye isyan ediyor, Ebu Bekir'e isyan ediyor ve kendisini kimileri Rasul ilan ediyor, kimileri Nebi ilan ediyor, kimisi Halife ilan ediyor. İsyanlar devre başlamıştır. İşte bu noktada toplumda kayıplar arttıkça Halife Ebu Bekir'in danışmanı ve kadısı Ömer, ortadaki vehameti görerek Ebu Bekir'e, toplum birbirine girdi, ortalıkta yalancı Resuller dolaşıyor, savaşlarda hafız olan birçok Müslüman öldü, Yahudilerin, Hristiyanların başına gelen bizim başımıza gelmesin, ayetleri derleyip toparlayalım dediği rivayet edilir. Bunun üzerine Ebu Bekir, Zeyd bin Sabit'i, ayetleri derleyip toplamakla görevlendi. Zekbin sabit aldığı görevi yerine getirmek için kolları sıvadı. Önce yazman işçileri topladı. Sonra yazman işçilerle hafızların ezberindeki ayetleri karşılaştırdı. Bu çalışmalar uzun zaman aldı. Zaman zaman çalışmalara ara verildi. Ebubekir döneminde çalışmalar kitaplaştırılmadı. Ömer devrinde de kitap haline getirilemedi. Çünkü Ömer devrinde farklı konular gündeme gelmeye başladı. Kudüs gibi, İran gibi ve Bizans İmparatorluğu'yla savaşlar gibi, üstelik kıtlıklar gibi, ekonomik yokluklar gibi büyük badireler atlattı Müslüman toplum Ömer devrinde. Devir Osman devrine geldi. Osman da vahiy katiplerinden biriydi. Zeyd bin Sabit'in yanına Abdullah bin Zübeyir'i, Saad bin El As'ı ve Abdurrahman bin Haris'i verdi. Zetbin Sabit'in başkanlığında bu heyet Osman zamanında çalışmalarını hızlandırdı. Bütün bu çalışmalar hakkında bazı tarih kitaplarında detaylı bilgiler var. Ancak ben burada detaylara girmek istemiyorum. Dileyen araştırıp okuyabilir. Heyetin bütün bilgileri derlediğini, değerlendirdiğini, rivayet edilen ayetlerin şahitlendirildiği, şahitsiz hiçbir şeyin kabul edilmediği söylenir. O günkü devlet gücüyle yapılan bu işlemin, zamanın şartlarına göre sağlıklı olduğu Müslüman ilim adamlarınca ifade edilir. Hatta rivayet ve raviler konusunda ortaya konulan birçok metodik yapılanmanın bu devirde gerçekleştiğinden söz edenler olmuştur. Müslüman olmayan yazarlardan da tarihteki bu çalışmanın Müslümanlar için olumlu olduğunu söyleyenler olmuştur. Zira ne Yahudilerin ne de Hristiyanların böyle ciddi bir çalışma sonucunda Tevratı, İncil'i oluşturdukları iddia edilemez. Müslümanların ayetleri derleme çalışmaları, devletin kontrolünde uzun yıllar bulan ciddi bir çalışmayla noktalanmıştır. Her ne kadar bugün, bazı Müslümanlar, Hicri suresinin 9. ayetindeki Kur'an'a bizim dedik biz koruyacağız ayetini yanlış anlayarak, Kur'an zaten korunuyor diye konuyu kapatsalar da tarihi kayıtlar böyle demiyor. Tarihi kayıtlar, o dönemdeki Müslümanların ayeti böyle yorumlamadıkları, ayetleri kitap haline getirmek için zorlu çalışmalar yaptıklarını anlatıyor. İlmi sloganlıktan ve duygusallıktan de kavrayanlar tarihe çok iyi dikkat etmeleri gerekir. Değilse basmak alın, yok öyle bir şey demek veya olayı çarpıtarak yorumlar yaparak konuyu geçiştiremezler. Günümüzde ne yazık ki birçok Müslüman bilerek veya bilmeyerek konuyu çarpıtma yönündedir. Zed bin Sabit Osman zamanında çalışmalarını tamamlayarak Osman'a derlemelerini sunmuştur. Rivayet olur ki Osman derlemelere dikkat ederek kendi kayıtlarıyla da karşılaştırarak bir musaf yapmıştır. Yazdığı musafı çoğaltarak valilerine göndermiş, kitabı çoğaltarak eldeki parçalar halinde bulunan yazıtların yok edilmesini istemiştir. Hatta bazı rivayetler kim bu iki kapağın içindekileri inkar eder veya iki kapağın dışında ayet var derse kafir olur şeklinde Osman'ın hüküm verdiğini söyler. Bugün Osman'ın yazdığı Musaf, Osman'ın Musaf'ı, Osman'ın Kur'an'ı, Osman bin Affan'ın suikastı sırasında okumakta olduğu düşünülen Kur'an nüshasıdır diye rivayet edilmektedir tarihi kayıtlarda. Üzerinde kan izi olduğu söylenen kimi el yazması eski Kur'an nüshalarının Osman'ın Kur'an'ı olduğu iddia edilir. Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te bulunan Semerkant Kur'an'ı, Topkapı Sarayı'nda Kutsal Emanetler bölümünde bulunan Topkapı Sarayı Kur'an'ı, İstanbul'da Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde bulunan T.M. Kur'an'ı, Kaire'de Hüseyin Camii'nde saklanan Kaire Kur'an'ı, Mısır Ulusal kütüphanesindeki Darül Kitab Kur'an'ı ve büyük bölümü Petersburg'da Şarkiyat Enstitüsü'nde bulunan Petersburg Kur'an'ı, Osman'ın Kur'an'ı olarak bilinir. Tarihi kayıtlarda müzelerde bulunan birçok el yazması Kur'an'ın Osman'ın Kur'an'ından kopya yapıldığı Osmanlı Kur'anı olarak kayıtlarda geçtiği görülmektedir. Musaf'in ilk yazmalarında hareke yoktur. Hareke yani üstün esire ötürü dediğimiz işaretler. Bu işaretler Arapça harflere a, e, i, ö, u, o, ü, çiftne, nun, un, um, ün en, in ve harfi çarptırarak çift okutturan işaretlerdir. Mesela D'yi, L harfini çarptırır. Velet dallin diye okuduğumuz gibi. D'yi iki defa birbirine çarptırarak, L'yi de iki defa birbirine çarptırarak okutturur. Aslında orada tek onlar. Hareket sistemi, Müslümanların tarihine çok sonraları girdi. Müslümanlar, farklı ırklardan insanlarla çoğaldıkça Arapça kelimelerin okunma güçlüğü doğmaya başladı. Zaten önceden de Arap toplumlarında kullanılan farklı şiveler işi karıştırmıştı. Farklı okumaları önlemek için 688 yılında musafların harekelenerek yazılması gündeme geldi. Böylece E'yi i'yi, iyi E okuma gibi sapmalar engellenecekti. Okurken harf yutmalar, harfi yanlış okumalar ortadan kaldırılacaktı. Bu yönde yapılan çalışmalar ilk önce birçok Müslüman ilim adamının tepkisine yol açtı o günlerde. Sonra tepkiler olayı kabule, kabul edilen harekeleme çalışmalarına farklı görüşler ortaya koymaya dönüştü. Yani önce tepki gösterdiler, sonra olayı kabul ettiler. Bu sefer olayı kabul ettikten sonra da harekelemede farklı düşünceleri ortaya koymaya başladılar. Kur'an'ın harekelenmesi döneminde birçok görüş olmasına karşın zamanla, Ehli Şia, Ehli Sünnet mezhepleri kapsamında bütünleşme başladı. Her ne kadar Ehli Şia, Ehli Sünnet'in kendi aralarında da harekeleme ve tartışma olsa da tartışmalar tarih içinde gittikçe azaltıldı. Bugün harekeleme sisteminde neredeyse parmakla sayılacak kadar farklılıklar var. Bunlar ilk çıktığı zaman harekeleme sistemi çok fazlaydı bu tartışmaları. Böylece Rasul Muhammed'den yazılı ve sözlü olarak rivayet edilen ayetler musaflaşarak yani kitaplaşarak günümüze kadar geldi. Bugün Kur'an değişmemiştir, değiştirilemez görüşü Müslümanlar arasında hakimdir. Hatta bütün dünyadaki Müslümanlar aynı Kur'an'a inanırlar, Kur'an tektir görüşünü söylerler. Bu görüşlerin hiçbiri doğru değildir. Yapılan bilinsel çalışmalarda kalıp olarak bile Osman Kur'an'ından çoğaltılan müssalar arasında farklılıklar olduğu tespitmiştir. Nihayetinde rivayet olan Kur'an yazmalarında imla, kelime farklılıkların olması doğaldır. Müslümanlar arasında elbette Osman Kur'an'ından başka musafların olduğu bilinmektedir. Mesela i̇bn Abbas, Ebu Bekir, Ali musafları gibi. Bundan önceki bölümlerde Hicr suresinin 9. ayetindeki korumanın ayetlerin lef mahfuzdan alınıp Rasul'e gelinceye ve Rasul'ün insanlara tebliğine kadar ki süreci kapsadığını açıklamıştır. Rasul ayetleri tebliğ ettikten sonra olay Müslümanlara intikal etmiş, Müslümanlar da tarihi süreçte elinden geleni yapmıştır. Özde Kur'an'ın değişmezliğine korunur olduğuna inanan Müslümanlar harekeleme sistemiyle farklı okuyarak, hatta okuma metoduyla farklı okuyarak, ayetlere farklı anlamlar yüklemişlerdir. Diğer taraftan, Arapça kelimelere yükledikleri anlamlar itibariyle sözlük çalışmaları yapılmış, her sözlük çalışması, ayetlerin anlam farkına neden olmuştur. Bu farklılıklar, hadis, tefsir, fıkıh, yani hukuk ekollerince sürekli incelenmiş, üzerinde durularak çözülmeye çalışılmış ama henüz çözülememiştir. Çözülemediği bir yana tarihe iki büyük düşünce olan ehli sünnet ehli şahı doğurmuştur. Bu iki düşünce yapısının arasında da birçok illi ufaklı mezheplerin teşekkül etmesi rivayet kültürünün doğal sonucudur. Bugün de yine Kur'an'da geçen kelimelerin anlamları üzerinde yeni bir sözlük yaratma, yeni bir sözlük icat etme noktasında girişimler mevcuttur. Bu girişimler neticesinde işte toplumda tartışılan ve sıkça gördüğümüz Resul, Nebi, Salat, Sağun yani oruç, zekat, infak gibi bazı konular el alınarak yeni sözlük anlamlar verilerek yeni bir ayet anlaşılması, yeni bir ayetin anlatılması, yeni bir şekilde olayların değerlendirilmesi gündeme gelmekte ve bunların da hangi niyetlerle, neden gündeme getirildiği soru işareti olarak karşısında çıkmaktadır. Sonuç olarak, ne olursa olsun, Müslümanlar yine de ellerindeki Kur'anlarla, Yahudilerden, Hristiyanlardan iyi durumdadırlar. Hiç olmazsa, Müslümanların elinde, Resul Muhammed'in arkadaşları döneminde yazılan Kur'an nüshaları vardır. Üstelik, nüshalardaki farklılıklar yok denecek kadar azdır. Halbuki kitap ehlinin ellerindeki kitaplar birbirinden çok farklıdır. Ne Musa'nın ne de İsa'nın arkadaşlarının yazdığı kalıcı bir eser mevcut değil. Her ne kadar Müslüman ilim adamlarından bazıları İsa'nın gerçek İnciline yakın olarak Barnabas İncilinden söz etseler de Hristiyanlar bu İncili kabul etmektedir. Bugün Müslümanların çoğu ayetlerin musaflaştırılması çalışmasını duygusal olarak inkar yoluna Sanki Kur'an kendilerine gökten zembille inmiş gibi davranırlar. Bu durum onların en küçük sorgulama karşısında alevlenmelerine neden olur. Zira ayetlerin musaflaştırılması konusunda yapacağınız sorgulama onların Ticir suresinin 9. ayetine anlama konusundaki yanlışlığını ortaya çıkaracaktır. Netice olarak Müslümanların çoğu Kur'an'ı koruma işini Allah'a havale edip dikkatinizi çekiyorum. Netice olarak Müslümanların çoğu Kur'an'ı koruma işini bu ayetle Allah'a havale edip görevlerini unutmuşlardır. Halbuki Müslümanlara düşen görev kendilerine emanet bırakılan Kur'an'a sahip çıkmak, içindekileri okuyup anlamak, yaşamlarına aktarmaktır. Ne yazık ki Müslümanlar böyle bir yükün altına girmek istemiyorlar. Kur'an'a korunuyor deyip Kutsallık vererek işin içinden çıkmak istiyorlar. Kur'an korunuyor derken Allah'ın önceki ayetleri niçin korumadığı sorgusunda mesela Tevrat'ı, mesela İncil'i, mesela Zebur'u niçin korumadığı sorgusunu havada bırakacağını düşünmüyorlar. Allah'a eşit davranmadığı, haksız davrandığı muamelesi yapıyorlar. Yani Allah İsa'ya gönderdiği kitabı korumuyor, Musa'ya gönderdiği kitabı korumuyor Davuda gönderdiği kitabı korumuyor. Diğer rasullere gönderdiği sayfeleri korumuyor ama Muhammed'inkini koruyor. Bunu söylerken ne anlam çıkarıyorlar? Bizim Resulümüz hepsinden üstündü. Allah'ın en sevgili resulüydü, en sevgili bilsiydi? Onun için Allah Kur'an'ı korudu. Böylece hak ve adalet noktasında Allah'ın hak üzerine, Allah'ın adalet üzerine olduğu noktasındaki temel figürü çizmiş oluyorlar. Neden? Çünkü ayeti yanlış değerlendiriyor. Ayeti yanlış değerlendirince arkasından çorak çıktığı gibi geliyor yanlışlar. Hani bir örnek vardır. Gömleğin düğmesinin bir tanesini yanlış iliklerseniz, bütün ilikleri yanlış olur. İşte bakış tarzında Müslümanlar Kur'an'a doğru düz bakmadıkları için ravi ve Resul sıfatlarını, nebi sıfatlarını doğru dürüst değerlendirmedikleri için ne yapıyorlar? Her konuyu o sapma noktasından hareketle saptırmaya başlıyorlar. Ayetlerin anlamlarını saptırıyorlar, olayları saptırıyorlar, her şeyi saptırmaya başlıyorlar. Niçin orada temel unsuru Kur'an'ın özündeki gibi anlamıyorlar. Resul, nebi kavramlarını, ravi kavramlarını anlamıyorlar. Anlamak da istemiyorlar. Çünkü anladıkları gün Biliyorlar ki kendileri ravi konumuna düşecek. Ravi konumuna düştükleri gün ise beş ihtimalle algılama, beş ihtimalle insanlara bir şeyi anlatma durumuna düşecekler. İşte orada şeytan dürtüyor. Olur mu öyle şey? Diye şey. Olur mu öyle şey? Siz ravi konumuna düşerseniz bir şeyi yanlış anlamış olabilirsiniz. Bir şeyi eksik anlamış olabilirsiniz. Bir şeyi abartarak anlamış olabilirsiniz. Bir şeyi anlarken yorum katmış olabilirsiniz. Aynı şekilde bir şeyi başkasına anlatırken, yanlış aktarmış olabilirsiniz, eksik aktarmış olabilirsiniz, abartarak aktarmış olabilirsiniz, yorumunuzu katarak aktarmış olabilirsiniz. Böyle bir eksikliği siz kabul edemezsiniz. Ederseniz, o zaman değeriniz düşer. O zaman ne alim olursunuz, ne ulema olursunuz, ne müştehit olursunuz, ne fakih olursunuz, ne de sahabe olursunuz. Sahabe olmak demek, alim olmak demek, Ulema olmak demek, müştehit olmak demek, eksiksiz, yanlışsız, abartısız, yorumsuz olmak demektir. Şeytan dürtüyor, mantığı böyle çalıştırıyor. O zaman hemen ne kuruyorlar? Eksiksiz insan olmayı kuruyorlar. Böylece kendilerini kutsallaştırıyorlar. Neden? Çünkü bir şeyi yanlış anlıyorlar. Ve arkasından da hemen biz de Resulüz, biz de Nebiyiz demeye başlıyorlar. Veyahut da, biz de Resulüz, biz de Nebiiz demeseler de arkasından fakihlere, sahabelere, alimlere, ulemalara, ilim adamlarına kutsallık veriyorlar. Bu kutsallık çerçevesinde dokunulmazlık üretiyorlar. Neden? Çünkü orada Kur'an'ın anlatmak istediği temel figürü Resul ve Nebi sıfatlarını ve Rabi sıfatlarını göz aradırlar. İşin gerçeği ise Pratikte zaten şu anda ayetler alabildiğine tahrip edilmiştir. Buradan zaman zaman söylüyor. Herkesin elinde bir meal işte bu Kur'an diyor. Herkese o meallerden hüküm veriyor. İşte tahripat. O mealin orijinali Arapçası önemli değil ki. Ellerindeki meal önemli. Çoğu zaten Arapça bilmiyor. Arapça bilsen olacak. Çoğu zaten bildiği Arapçayla tercüme ediyor. Ve o bildiği Arapçayla yalan yanlış birçok şey söylüyor. Tahrifat Illaki bir yerde çizmek değil, tarifat, onu aktarırken, onu anlatırken ortaya koyduğun düşünceyi de aynı şekilde çizmektir. Müslümanlar tıpkı Yahudi ve Hristiyanlar gibi kelimeler üzerinde oynayarak farklı Kur'an'lara inanmaktadırlar. Al işte Ehli Şan'ın elindeki Kur'an, Ehli Sünnet'in elindeki Kur'an. Hangisi doğru veya musaf tarihine, musaflaştırma tarihine baktığımız zaman hareket sistemindeki farklılıklardan giderek Sünni mezhepler arasındaki farklılıklar bile orijinaline, harekeleme sistemindeki orijinaline yansıdığı zaman hangisi gerçek Kur'an? E ile okunan mı? İ ile okunan mı? Hangisi? Hemen şöyle diyebiliriz. Yok öyle bir şey. Normal. Çünkü ilimle konuşmuyoruz. Duygusallıkla konuşmuyoruz. Gerçeklerin dışında konuşuyoruz. İmanla konuştuğumuzu söylüyoruz. Çünkü imanımız diyor ki Kur'an değişmemiştir. Değiştirilmez bir şey. İşte ayet orada korunuyordur. Halbuki Allah ilimsiz bir imanı kabul etmiyor. Ayetleri okuyorsunuz. Allah ilimsiz, bilgisiz bir imanı kabul etmiyor. Cehalet üzerine kurulan, duygusallık üzerine kurulan iman, iman değildir. Bunu ayetleri okurken görüyorsunuz. Ama insanlar kendi anlayışlarını, kendi düşüncelerini, kendi ekollerini, kendi mezheplerini, kendi gruplarını kutsallaştırma peşine giriyor. Onun için Kur'an korunuyor diyor ve böylece kendi anlayışlarını, kendi yorumlarını kutsallaştırıyor. Sünni çıkıyor elindeki Kur'an'a Kur'an korundu, diyor, bu asıl diyor. Şia çıkıyor elindeki Kur'an'a bu Kur'an korundu diyor, bu asıl diyor. Neyi kutsamış oluyor? Kur'anı mı yoksa şiirimi, sünne İyi Dikkatli düşünün. Aslında onlar Kur'anı falan kutsallaştırmıyor, Kur'anı da korumuyor. Kendi düşüncelerini, kendi inançlarını, kendi mezheplerini kutsallaştırıyorlar Bu ifadelerde. Yani onlar da. Kareye geçip bal gibi biliyorlar. Kur'an'ın müssaslaştırma sırasında ortaya atılan görüşleri, düşünceleri, çalışmaları, takışmaları, harekeleme sistemindeki tartışmalar, onlar da biliyor. Ama bir noktadan sonra diyorlar ki bu korundu, bu sağlam diyorlar. Dolayısıyla kendi mesafelerini, kendi anlayışlarını savamladıklar. Ama işte Kur'an korunuyor düşüncesinin en can alıcı yanı burasıdır. Bu düşünceye inanan hemen herkes kendi okuyuşunun kendi yorumunun, kendi tefsirinin kendi harekelemesini temel kabul ediyor. Tabii böyle bir şey yok. Orada insan ilmen düşünecek ve araştırmasına devam edecek, temin yaklaşacak. Gerçek. Şurası muhakkaktır ki, ilim ciddi bir iş. Akıl, akıl ederek, muhakeme yetkisi, mantık oluşturarak, irade, özgür kararlar vererek insanı, olayları, yaratılış yasalarına göre değerlendirecekler. Ancak bu yolla gerçek ilim teşekkür eder. Hiçbir zaman slogan sözlerle bazı şeyleri kutsallaştırıp dokunulmaz hale getirmekle ilim doğmaz. Dokunulmazın olduğu yerde ilim olmaz. Orada cahalet vardır. Nereye bir dokunulmaz koyduysanız orada cehalet vardır. İşte Kur'an ayetleri okuyorsunuz. Allah kendisinin tartışılmasını yasaklamıyor. Allah ayetlerinin tartışılmasını yasaklamıyor. Allah Resulü'nün tartışılmasını yasaklamıyor. Tam tersine sorgular sorarak, sorgular yönelterek, tartışma açarak bizzat kendisinin de ayetlerini de Resulü'nün de de tartışma içine sokuyor ve iddia ediyor. Bu tartışmalardan galip çıkan ben olacağım diyor onlar. Sizler gerçeği bilmiyorsunuz. Dayandığınız deliller çürük diyor. Ama buna karşılık Cehaleti ilim yapanlar hemen dokunulmazı koyuyor. Ayetleri tartışamazsın, Allah'ı tartışamazsın, İslam'ı tartışamazsın, Resul'ü tartışamazsın. Neden? Çünkü aslında kendisini tartıştırmak istemiyor. Böyle inanıyor ya, kendisini, kendi mezhebini, kendi tarikatını, kendi düşüncesini, bireyini bencil bir şekilde, şeytani bir şekilde kendisini tartıştırmak istemediği için derhal engelleri koyuyor, dokunulmazları icat ediyor, bu dokunulmazların peşine takılıyor ve arkasına sığınıyor. Yok diyor, bitti diyor, tartışma bitti diyor. Konuşamazsın. Ama ayetler okuduğumuz zaman tersini söylüyor. Onun için son cümleyi şöyle kuralım. Gerçek bir ilmin olmadığı yerde İslam asla olmaz. Akli sorgulamaların, muhakemeye dayalı sorgulamaların olmadığı bir yerde İslam asla asla olmaz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi geceler diliyorum.